İlahi ve ve Allah'ın el ef'alül husna ve aşkı anlamaya çalışıyorduk hep beraber Allah'ın kuruna muamelesini, bütün muamelenin aşktan, muhabbetten, rahmetinden ibaret olduğunu, hangi muameleyi yaparsa yapsın, Allah'ın kuruna seni seviyorum dediğini anlamaya çalışıyordu. Elbette ki anlamak için düşünmek lazım, tefekkür etmek lazım. Rabbim bana bu muameleyi yaptı, acaba hikmeti nedir, muradı nedir? deyip bakınca görme imkanı olur. Yoksa göremez. Bununla beraber hayatı sadece dünya hayatı olarak eğer görür ve anlarsa hiçbir zaman Rabbinin hikmetini, muradını anlayamaz. Eğer burada misafir olduğunu geçici bir süreyle Allah buraya göndermiş imtihana tabi tutup asıl hayat ahiret hayatidir, asıl hayat, Allah katındaki hayattır buyurduğunu bilerek, buna iman ederek eğer bakarsa anlar. Rabbim bana bu muameleyi neden yaptı dediğinde, Allah onun gönlüne vahyeder. Kurum, şurada bir eksik var onu düzeltiyorum, şurada bir yanlış var onu düzeltiyorum. Seni yukarı davet ediyorum, Varman gereken yere davet ediyorum. Seni kendime davet ediyorum. Seni nefsinden kurtulmaya davet ediyorum. Seni Allah demeye davet ediyorum. Benimle olmaya davet ediyorum. Yeryüzünde bana halife olmaya, beni temsil etmeye davet ediyorum. Net olarak bunu görür. Allah'ın her muamelesi karşısında evet Rabbim bu muameleyi bana neden yaptı? Bu efali neden tecelli etti? Bu efal Allah'ın hangi isminden tecelli etmiş? Onu anlar. Rabbi ona öğretir. Akılla anlaşılmaz. Neyle anlaşılır? İman ile. Gönül ile. Yoksa ne yapar? Falanca yaptı, filanca yaptı der. Başlar itiraz etmeye, başlar isyan etmeye, başlar kızmaya, başlar Farkında olmadan Rabbini hesaba çekmeye başlar. Oysaki haşa, Allah hiçbir şeyi eksik bırakır mı? Hiç kuluna zulmeder mi? Haşa. İnsan kendi kendine zulmeder. Zulüm demek, karanlık demektir. Karanlıkta kalmak demektir. Elbette ki Allah'ın nuru, vahyinin nuru tecelli etmeyince karanlıkta kaldı. Onun için zaten feraset Allah'ın nuruyla bakmaktır, bir müminin feraseti mutlaka vardır. Feraset yoksa bu durumda iman yok demektir. Allah'ın nuruyla bakamıyorsa o zaman imansız bakıyor demektir. Allah peygamberlerini anlatır, bütün peygamberleri anlatır, onların bir özelliğini anlatıyor. Bunlar Allah'ın seçtiği kullarıydır, seçtiği kullarıydır. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda hemen secdeye kapanır ve ağlarlardı, ağlayarak secdeye kapanırlardı buyuruyor. Bu peygamberlerin özelliğiymiş. Allah'ın zatına seçtiği kulların özelliğiymiş. Secdeye kapanarak evet, ağlarlardı, buyuruyor. Ne zaman? Rahman'ın ayetleri okunduğunda, Allah'ın Rahman ve Rahim olduğuna şahit olduklarında, elbette ki Rahman'ın ayetleri okunduğunda, Allah'ın ne kadar Rahman ve Rahim olduğunu, ona evet, nasıl muamele ettiğini, nasıl davet ettiğini, Anlayınca Allah'ın rahmet tecellisi karşısında ağlayarak secdeye kapanırlardı. Elbette ki bir de peygamberlere tabi olanlar da öyledir. Onlara da Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar. Secdeye kapanıp et Rabbinin huzurunda ağlarlar, feryat ederler. Hepimiz bunu biliyoruz habe öyle anlatıyordu. <gülüyor> Resulullah Efendimiz secdede seccadeyi ıslatacak kadar ağlıyordu. Herkes ağlar, ağlamalıdır. Evet. Daha önce o eflali işlemiştik. Ağlatan Allah ağlatır. Güldüren de ağlatan da Allah'tır buyuruyordu. Ağlayan ya nefsinden dolayı ağlar ya da imanından dolayı, gönlünden dolayı. Ya Rabbinin azabından korkarak ağlamıştır, günahlarından dolayı ağlar, aşkından, muhabbetinden dolayı ağlar, Allah onu kendine çekmiş, perdeyi aralamış ya da sırrından dolayı ağlar. Konuşamadığı, anlatamadığı o sırlardan dolayı ağlar. Yani mümin ağlar. Öyle buyuruyor diye eti kerime de. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ağlamak gönlü yumuşatır, kalbi yumuşatır. Bununla beraber temizler. Tıpkı bir çocuk haline getirir, pırıl pırıl yapar, ağlamak. Ağlarken Rabbine boyun büker. boyun bükerken ben senin kulunum, sen de benim Rabbimsin. Ben senin aciz kulunum, günahkar kulunum, hatalı, kusurlu kulunum, kulluğu beceremeyen kulunum. Kulum ama kulluğu beceremiyorum. Eğer peygamberler böyle söylemişse sana layıkıyla kul olamadım, seni layıkıyla tesbih edemedim, hamd edemedim dediyse, bu durumda bizim ne söylememiz gerekir? Artık ona göre anlamak gerekir. Bu özelliği unutmamak gerekir. Evet, ağlayarak secdeye kapanmak, secdede evet, ağlayıp feryat etmek, tevbe etmek. İstiğfar etmek, Rabbine sığınmak. Mesela Resulullah Efendimiz secdede duaları vardır. Ne buyuruyor? Secdede ki, istiğvardır. Binahlarımdan mağfiretine sığınıyorum, gazabından rahmetine sığınıyorum. Senden yine sana sığınıyorum ya Rabbi. Başka sığınılacak evet. bir şey yok, kimse yok. İnsan başıboş bırakılacağını mı zanneder? Böyle mi hesap eder buyuruyor? Bu hesap yanlış hesap. İnsan nasıl böyle düşünebilir? Sonra Allah kulunun yaratılışını anlatır, onu nasıl yarattığını an anlatır. Yani nasıl başı boş olabilir? Andolsun ki bu Kur'anı üýt alınsın diye koraylaştırdık. Buyuruyor. Allah kurtarır. Ef'arından bir tanesi, evet, Allah kurtarır. Kimi kurtarıyor? Her bir peygamberi anlatırken, kendisine iman etmediği, peygamberlerine iman etmeyen kavimleri helak eder. Bununla beraber hem Resullerini hem de onlara iman edenleri kurtarır, buyurdu her bir peygamberi tek tek anlatır. Müzul sırasına göre efali işlediğimiz için yine o sıraya göre Allah buyuruyor Lut kavmi yalanladı, lutu yalanladı biz de onların üzerine bir fırtına, bir kasırga gönderdik. Lut ailesini, evet, seher vakti kurtardık. Ona iman edenleri kurtardık. Zaten bir aileden başka da iman edenleri bulmadık, buyuruyor. İçinizden hiç kimse istisna edilmemek üzere, mutlaka hepiniz cehenneme uğrayacaksınız. Yolunuz cehennemin içinden mutlaka geçer. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir vaattir. Bir kere, Allah bir şeyi vaat etti mi, söyledi mi, o kesinlikle olur. Rabbin böyle hükmetmiş. Sizden hiç kimse, peygamberler de buna dahildir. Yolu cehennemden geçmeyen, oraya uğramayan, hiç kimse yoktur. Ancak, sonra biz takva sahiplerini kurtarırız, bir de, cehennemden korunmaya çalışanları, bunun için çabasını, gayretini sarf edenleri, cehenneme düşmemek için, günahtan, yanlıştan, küfürden, şirkten, sakınanları evet, kurtaracağız, gerisini, hepsini toptan cehennemde bırakacağız dedi. Takvayı zaten biliyoruz, Allah'a karşı, Kulluk sorumluluğunu bilmektir. Kul olduğunu bilmektir. Takva aynı zamanda korunmak demektir. Kendini Allah'ın gazabından koruyan, Allah'ın azabından koruyan, Rabbini kaybetmekten kendini koruyan, insanlığını kaybetmekten kendini koruyan. Kıyamet günü bütün insanları, imamlarıyla beraber, çağıracağız, huzura alacağız. O gün kimin ameli, kimin defteri, kitabı sağından verilirse, evet, onlar kurtuluşa erer. Kimin de kitabı sonundan verilirse, o da ebediyen kaybeder. Kim bu dünyada körse, o ahirette de kördür. Çünkü, o yolunu şaşırmıştır. Yolunu şaşıranlar, delalette olanlar kör olmayı kabul etmiştir. körlüğü tercih etmiştir. Kendisi gözünü kapatmış, kör davranıyor. Allah'ın emrine karşı, vahyine karşı, davetine karşı kör davranıyor. Böyle kör davranmış olanlar, kör olanlar, delalette olanlar akilette de kördür. Ahirette daha da şaşkındır, dedi Allah. Dünyada zaten şaşırmış, ahirette daha da şaşkındır. Çünkü o beklediği bir şey değildir. Öyle beklemiyordu, öyle umuyordu. Evet, biz Resullerimizi ve onlara iman edenleri kurtarırız. Müminleri kurtarmak bizim üzerimize aldığımız bir vaattır. Allah'ın Resullerine iman edenleri evet, iman etmek, aynı zamanda tabi olmak demektir. Onları kurtarmak bizim üzerimize aldığımız bir vaattır. Evet, yani sözümüz sözdür buyurur. Allah Hud aleyhisselam'ı anlatır. Ne zaman kavmi onu yalanladı, biz de onu ve ona iman edenleri kurtardık. O ağır azaptan diğerlerini helak ettik, toptan helak ettik. Aynı şekilde Salih Aleyhisselam'ı anlatır Allah. Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Diğerlerini helak ettik. Allah güçlü ve aziz olandır. Allah Şuayb Aleyhisselam'a anlatır. Aynı şey geçerlidir. Helak ettikleri sadece de sadece dünyada helak olmamış. Ebediyen helak oldular. Neden? Peygamberine iman etmedikleri için, vahyine iman edip, Allah'ın Resulüne tabi olmadıkları için. Allah Nuh Aleyhisselam'ı anlatır, aynı şeyleri söyler. Sadece O'na, O'nu ve O'na iman edenleri kurtardık. Diğerlerini evet, suda boğduk, toptan helak ettik. Allah peygamberlerini anlatırken onlar için onlar bizim mümin kullarımızdandı. Özelliklerini söylüyor Allah. Evet, O peygamber mümin kullarımızdansa ona iman edenler de onunla beraber olup ona tabi olanlar da mümindir. Kurtardıkları sadece müminlerdir. Diğerlerini suda boğduk buyurur. Aynı şekilde Hz. Harun-i Musa'yı anlatır. Onları da, Firavun'u da Suda da boğdu. Onlar galip gelenler oldular. Biz mühsin kullarımızı böyle mükafatlandırırız, mükafatlandırırız. Buyurur, mühsin güzel yapan, güzel olan. Allah bu asatları, peygamberleri, bir de onlarla beraber onlara iman edenler için evet. buyuruyor. Mümin kullarımızdan di buyurur. Allah İlyas Aleyhisselam'ı anlatır, evet. Gene ona aynı şeyini buyurur. Her peygamberi anlatırken mümin kullarımızdan di, bununla beraber bir de mühsin kullarımızdan değil. Biz mehsinleri böyle kurtarırız. Mehsinlere böyle mükafat verir, böyle mükafatlandırırız, buyuruyor. Elbette ki kurtaran Allah'tır. Ama kuli kurtaran şey nedir? Allah'a, Resulüne, O'nun vahyine iman etmektir. Allah'ın Resulüne tabi olmaktır. Allah'a itaat etmektir. Başka da hiç kimse için kurtuluş yoktur, olmaz. Her bir emri hangi emir olursa olsun orada Allah'ın muradını anlamaya çalışmak gerekir. Nasıl ki namaz kılıyoruz, eğer namazı sadece böyle eğilip kalkmaktan ibaret olarak Anladıysak, hiçbir zaman namaz kılmış olmuyoruz. Mutlaka Allah'a göre anlamamız gerekir. Eğer namaz müminin miracıysa, miracı olmadıysa, onu her türlü aşırılıktan alıkoymadıysa, onu Allah'ın huzurunda durdurmadıysa, hayatı yaşarken ona Allah'ın hesabını yaptırmadıysa, o ibadet olmuyor, o namaz olmuyor. Aynı şekilde iman öyledir. İman, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmek. Eğer her şeyi Allah için, Allah yolunda kurban etmediyse, edemediyse sorun var. İmanda sorun var. Sevmekte sorun var. Mesela öyle buyuruyor ayet-i kerimede Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne söylediğinizi bilinceye kadar. Eğer ne söylediğimizi bilmiyorsak namaz kılmış oluyor muyuz? Gerçekten yani biraz düşünüp tefekkür etmek gerekmez mi? Namazı kılıyor zaman namazda ne söylediğimizi bilmiyoruz. Huzurunda ne söylediğimizi bilmiyoruz. O nasıl namaz olabilir? Namaz olmuyor, ne söylediğini bilmiyorsan namaza yaklaşma dedi, namaza durma dedi. Ne zaman, ne söylediğini bildin o zaman namazı ikame et, namazı kıl. Ne söylediğimizi bilmiyoruz ama namazı da kılıyoruz. Böyle bile silkelenip kendimize gelmemiz gerekmez mi? Ne söylüyorum? namaz kılıyoruz, ne söylediğini bilmen gerekmez diyor. Yani Fatiha'yı bilmen gerekmez, Sübhaneke'yi bilmen gerekmez, tesbihleri bilmen gerekmez, hiçbir şey bilmen gerekmez. Bilmiyorsan, ne söylediğini bilmiyorsan namaza yaklaşma dedi. Yani ne söylediğini bilmeyen bir sarkoşla, öteki arasında ne fark vardır, İkisi de bilmiyor namazı olmadı. Aynı şey oruç için de geçerlidir. Yani orucu tutuyoruz. Eğer oruç nefsimizi tesbiki etmeliyse, bizi bize hakim etmediyse, bizi nefsimize hakim kılmadıysa, Rabbim böyle emretmiş, imsaktan iftara kadar yeme içme. Ben Rabbimi Rabbimin emrini kendi arzımdan, istekimden daha çok seviyorum deyip kendine hakim olmadıysa sadece bu bu kadar mı? Hayır. Gözüne de oruç tutturacak, kulağını da tutturacak, eline de, ayağına da, gönlüne de, aklına da, iradesine de tutturacak. Sonra bir sene boyunca kendine hakim olacak. O ona bir sene yetecek, yetmelidir. Allah kurtarır. Evet, kurtardığı kimlerdir? Müminlerdir. Rabbimiz bizi evet, başka neden kurtarır? İman verir, küfürden kurtarır. İlim verir, hikmet verir, cehaletten kurtarır. Feraset verir, basiret verir, körlükten kurtarır. Gönlümüzün üzerindeki perdeyi aralar bizi içinde bulunduğumuz nefis mağarasından kurtarır. Kendisiyle beraber eder. Beşer olmaktan kurtarır. Hazreti insan yapar. Meleklerin secde ettiği varlık yapar. Allah bir de Yunus aleyhisselam'ı anlatır. Onu balığın karnından kurtardık. o dua etmişti la ilaha illance subhaneke senden başka ilah yoktur ilah sensin ya rabbi ben nefsime zulmettim zulmedenlerden zalimlerden oldum deyip istiğfar etti tövbe etti rabbi de onu kurtardı buyurdu Subhan olan sensin, buyurdu. Evet, biz de duasına icabet ettik, onu oradan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız, buyurdu. Yani müminler böyle dua ettiğinde Allah onları kurtarır. O sıkıntı, hangi sıkıntı olursa olsun, ister zahiri sıkıntı olsun, ister manevi sıkıntı olsun. İster kendi nefis mağarasına gömülmüş olsun, oradan kurtulmak için söylemesi gereken söz, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin zikridir. Allah vaad etti. Biz müminleri böyle kurtarırız, <gülüyor> müminlerin duasını böyle kabul ederiz dedi. Yunus'u kurtardık, buna beraber müminlerin duasını böyle kabul eder, onları böyle kurtarırız dedi. Onun için her vuslat yolcusu bu zikri yapmalıdır. Ya da bir sıkıntıya, bir imtihana tabi tutulduğunda kurtulmak için mutlaka bu zikri yapmalıdır. Yaparken bilerek yapmalıdır. Dil ile değil, gönlü ile yapmalıdır. Ne söylediğini bilerek. La ilahe illa ente subhaneke. Senden başka ilah yoktur. İlah sensin. Sen subhansın ben, ben hatalı, ben kusurlu, ben günahkar, ben yanlış yaptım, ben kulum, ben aciz, ben beşer, ben zayıf kulum. Eğer bu başıma gelen zahiri sıkıntılar için, bu başıma gelen eğer benim eksiğimden, yanlışımdan dolayıysa, ben zaten arziyetimi kabul ediyorum, hatamı, kusurumu, yanlışımı kabul ediyorum, Subhan olan sensin. Hatasız, kusursuz, eksiksiz, noksansız olan bir tek sensin. Deyip tövbe ediyor. İnni kuntum zalimi. Kesinlikle ben kendime zürmedenlerden oldum. Zalimlerden oldum. Kendime zulmettim. Bunun için istiğfar ediyorum. Azim olan sensin. Estağfirullah el-Azim. Azim olan sensin. Ben Mağfiretimi istiyorum. Beni mağfiret et. Beni buradan kurtar. Beni bu halden kurtar. Rabbini isteyenler, nefsinin <gülüyor> köfründen, şirkinden, perdesinden kurtulmak isteyenler, nefis mağarasından çıkmak isteyenler, nasıl ki o balığın karnında karanlıktaydıysa, insan da nefis mağarasında hapistir. Tıpkı Yunus gibi. Oradan kurtulmak istiyorsa, bütün gönlüyle evet, bu duayı yapmalıdır. Duayı Allah öğretiyor. Yunus Aleyhisselam'a da o öğretti. Rabbinden bir takım kelimeler alıp söylüyor. Adem Aleyhisselam için aynı şey geçerlidir. O da ne dedi? اِنَّ زَلَمْنَا اَنْفُسَنَا Biz nefsimize zulm ettik. Biz kendimize zulm ettik. Aynı şeyi söylüyor. Yoksa Yoksa rahmet deryası dalgalanmaz. Yoksa daha kibirleniyor, daha ben biliyorum diyor, daha ben yanlış yapmadım diyor. Böyle söyleyince, böyle düşününce gönlünde bundan en ufak bir şey olduğunda affa uğramaz, mağfirete uğramaz, kurtulmaz. Allah kurtarır, kurtarır ama kulun duası gerekir. Elinden hiçbir şey gelmiyorsa, Yunus aleyhisselam gibi, zaten gelmiyor. Ne yapacak? Bütün çabasıyla, gayretiyle duayı yapacak. Ama yapacağı bir şey de varsa, onu da yapması gerekir. Elinden ne geliyorsa, onu da yapması gerekir ki, Allah onu kurtarsın. Hepimiz kurtulmak istiyoruz. Nefsimizden, yani nefsimizin şirkinden, küfründen, kibrinden, rüyasından, hasedinden kurtulmak istiyoruz ben demekten bencillik yapmasından kurtulmak istiyoruz. Allah demek istiyoruz. Allah'ın bize nefettiği ruhun tecelli etmesini istiyoruz. Aşıka çıkmasını istiyoruz. Perdelerin kalkmasını, aralanmasını istiyoruz. Nefis mağarasından kurtulup nura, aydınlığa kavuşmak istiyoruz. Bu durumda yapmamız gereken şey Rabbimize boynumuzu bükmektir. Yunus Aleyhisselam'ın duasını yapmaktır. Kendisine hak gelmişken, Allah'ın vahyi gelmişken, Allah'a karşı yaran uydurandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kafirlere yermiyor. Ama bizim yolumuzda cihad edenleri muhakkak ki yollarımıza kavuşturacağız. Bize gelen yola eriştireceğiz. Muhakkak ki Allah mühsinlerle beraberdir. Beraberdir ve ona yardım eden Güzel yapanlar. Rabbini arıyor. Rabbini istiyor. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun Allah vaat etti. Yolumuzu açarız diye ona vaade bulundu. Hiç yolu açmamak ona yaraşır mı? Kulü bunun için yaratmış zaten. Sırat-ı müstakimde dos doğru yolda ona yürüsün. Ona varsın, ona kavuşsun, vasıl olsun diye zaten yaratmış. Bir kul onun yolunu eğer arıyorsa yolu açmamak ona yakışır mı? Vaat etti. Yolu açarız dedi. Yolumu açarım. Yolu açınca ne yapar? Sadece açmıyor. O yola koyar ve kendine çeker. Hadi gel der. Elbette ki Allah imtihana tabi tutar. Sağlam durması gerekir. Saha sola dönmemesi gerekir. Karar vermiş bir kere Rabbine gitmesi gerekir. Yoksa biraz yürüsün, ondan sonra ben yoruldum. Olmadı. Karar vermemişsin seni o zaman. Sen o zaman isteyemiyorsun, istememişsin. İstemede bir sorun var. Eğer karar verdin, istedin. İstemek imandır. Ne kadar seviyorsan o kadar istiyorsun. Ne kadar imanın varsa istemen o kadar şiddetli olur. Eğer hedefe varmak istiyorsan, maşukuna varmak istiyorsan, Engel tanımaman gerekir. Engel tanımıyorum. Önüme hangi engel gelirse gelsin, geçerim, aşarım, yıkarım orayı. Demen lazım. Vazgeçerim. Yoksa işte böyle böyle sorun çıktı, gidemem. Vazgeçtim. Ben bu işi yapamam. Ben yürüyemem. Yürüyemezsin. Yürüyebilmen için önce senin kendinden emin olman lazım. İmanından emin olman lazım. Yani ne olursa olsun işin sonunda ölüm yok mu? Var. Hangi halde olursa ol? Ölüm geldiğinde sen ölmeyecek misin? Öleceksin. Yolunda ölelim. Değil mi öyle? Yolunda ölelim. Hiç Allah seni bırakır mı? Sen Rabbine koşacaksın. O seni hiç bırakır mı? O seni her engelden kurtarmaz mı? Kurtarır, kurtarırım diyor. Mevsimleri böyle kurtarırız. Güzel yapanları böyle kurtarırız. Yeter ki güzel yapmaya çalışalım. Allah'ın güzel dediği şekilde, güzel yapmaya çalışalım ve O'na koşalım. Yani, eğer Kur'un'u kendine davet ediyorsa, bu aynı zamanda O'nun dileğidir, onun iradesidir. O öyle istiyor zaten. Bizim kendi kendimize bahane üretmemiz bize engeldir. Önümüzde hangi engeli koyarsak koyalım, göreceğiz ki o boş bir şeydir. Engel olmaması gereken bir şeydir. Elbette ki bir de başka engeller var. Bizim kendi kendimize, önümüze koyduğumuz engellerde insanlar engel oluyor. Bazen en yakınlarımız engel oluyor, mani oluyor. Bizi meşgul ediyor. Ya da şunu şöyle yapma, bunu böyle yap. Şunu Niye şunu şöyle yaptın? Etrafındaki insanlar yapar onu. Ama kulun bir peygamber tavrı göstermesi gerekir. Peygamberi bir tavır göstermesi gerekir. Engel tanımıyorum. Yani la ilahe illallah. Benim ilahım Allah'tır, benim mağbudum Allah'tır, benim maşrugum Allah'tır. Ondan başka kimseyi tanımıyorum, ilah olarak tanımıyorum. Sen bana mani olamazsın, bana engel olamazsın. Gidiyorum. Hz. İbrahim'in buyurduğu gibi, ne buyurdu? Ben Rabbime gidiyorum, Rabbime gidiyorum. Rabbime giderken engel tanıma hiç önümde durma. Yani eşmiş, çocukmuş, anaymış, babaymış. Ne diyoruz? Lütfen. Böyle önümde durmayın. Benimle Rabbim arasına girmeyin. Araya gire yanar. Aşıkla maşuklu arasına giren yanar. Yani böyle güzellikle söylüyorum. Böyle burada durma. Bak yanarsın. Yanarsın. Allah affetmez yani. Yani iki aşk arasında kalıyorsun. Aşıkla maşuk arasında durduğunda iki aşk arasında durmuşsun. Kim yapıyor bunu başka? Şeytan yapıyor. Siret-i üzerinde o oturmuş. Yanar mı? Yanar. Bitti. İşi biter. Bitmiş işi zaten. Kim böyle yaparsa, onun konumuna düşer, bu işi biter. Ebediyen kaybeder. Genel olarak bunu cehaletten yapar. Cehaletinden, bilmediğinden. Ama cehalet, bununla beraber eşittir küfür. Eşittir Rabbine itiraz. Eşittir ilahlık taslamak. Allah yoluna mani olmak. Allah'a giden kula mani olmak demektir. Hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz bunu, görüyoruz. Yani böyle Rabbini zikretmek yerine <gülüyor> Rabbini zikretmek istiyorsun. Biri iki kelime söylüyor, seni iki saat meşgul ediyor. Meşgul ediyor. Elbette ki bir beşer olarak insan meşgul olabilir. Ne yapması lazım? Bir an önce onu bertaraf etmesi lazım. Bir an önce tekrar Rabbi ile beraber olmaya çalışması lazım. İş gerçekten zormuş. Ama olan her neyse o lazımdır yalnız. O gereklidir. O sana güç ve kuvvet verir. O senin aşıklığını ortaya koymak için bir imtihan. Hadi diyor bu kadar, tabiri caizse teşkale içinde hadi de, bir Allah de, hadi bir Allah de. Hele şöyle bir dön, ya Rabbi seni seviyorum de. Hele bir söyle ben senin kurulunum de. Bırak onları, bırak. Meşgul olma diyor. Zordur, gerçekten zordur. Zaten kolay değil mi? Kolay olsaydı her tarafta böyle veliler olacaktı. Var mıdır öyle? Hayır. Öyle değildir. Zormuş. Anlattığım gibiydi. Eğer her anımız bir imtihansa ve imtihana o tabi tutuyorsa buna beraber bizi istiyorsa yolu yürürken öyle bir yoldan geçirir ki aşk oluncaya kadar Bütünüyle böyle aşk oluncaya kadar. Yani adım atıyorsun, seni seviyorum diyorsun. Kafana taş geliyor, taşlanıyorsun, seni seviyorum diyorsun. Demen gerekir. Yani ayağını biri kaydırıyor, düşüyorsun, yüzü koyun, kalkıyorsun, ben seni seviyorum diyorsun. Hiç önemli değil diyorsun. Peygamberler öyle, Allah'a olan imanlarını ispatladılar mı? Öyle ispatladılar. İmtihana o tabi tutuyor, ona bir yol çizmiş, o yolda yürütüyor. Artık imtihan nereden gelirse gelsin, o sadece sirat-i müstakimde gönlünden Rabbine giden yolda yürürken sadece seni seviyorum diyor. Sadece evet, Rabbini zikrediyor, Rabbini tesbih ediyor, Rabbini tevhid ediyor, Rabbini tekbir ediyor mahşukuna gidiyor. Öyle yapmasa, Rabbine gitmese, ne yapar? Başka, başka şeyleri, başkalarını tesbih eder, tekbir eder, ona hamd eder, ona teşekkür eder, ona şükreder. Farkında olsa da, olmasa da, sonuç budur. Ama eğer Allah bizim kulluğumuzu kabul etmediyse, bütün insanlar bu çok güzel bir kuldur dese de o güzel kul olmuş oluyor mu? Olmuyor. Allah'ın bizi kabul edip etmediğini nereden anlıyoruz? Elbette ki Allah'ın vahyinden, Allah'ın peygamberlerinden anlıyoruz. Ya onlar gibi yapar, tabi olur, onlara benzeriz, onlar gibi yaparız, onların kazandığını kazanırız ya da ya da kendi kendimize din üretiriz, atalarımızın dinine uymuş oluruz. Allah bizden gönlümüzü istiyor. Allah bizden canımızı istiyor. Öyle buyurdu. Allah, cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Malını canını veriyorsun, cenneti alıyorsun. Cennet deyip öyle sadece Zahiri olarak anlamıyoruz. Cennette Allah'ın rızası vardır. Cennette Allah'ın cemali vardır. Allah'ın dostluğu vardır. Allah'ın selami vardır. Her şey orada. Onun için ısrarla söylüyoruz. Cennete layık olanlar, cennet gibi bir yönele sahip olanlardır. Gönülü cennet olanlardır. Eğer gönül cehenneme dönmüşse o cennete gidebilir mi? Onu cennete koysan, ona azab olur. Cennete kibirlenemez, küfredemez, hakaret edemez, gösteriş yapamaz. Orada boğulur. Cennet ona cehennem olur. Ama Allah cehennemlikleri anlatırken, cehennemdeki hallerini anlatırken ne buyurdu? Birbirlerine sataşırlar. Birbirlerine hakaret ederler. Birbirlerini suçlarlar. O ona sen beni buraya gelmeme sebep oldun. Öteki diyor, yok sen zaten delaletteydin. Niye beni yaptım? Orada kavga devam ediyor. Onlar onu seviyor. Kavga etmeyi seviyor. Niye? Burada da onu seviyorlar bizi zaten. Hava etmeyi burada da seviyorlardı. Burada da öyle yapıyorlardı. Rabbine yürümek yerine, Rabbine koşmak yerine, Rabbine varmak için tavrını koyup her türlü fedakarlığı yapmak yerine birbirleriyle uğraşıyor. Sanki ibadet yapıyorlar. Birbirleriyle uğraşırken sanki ibadet yapıyorlar. Evet, ibadet abdiyettir, kulluktur. Bu ibadet, bu abdiyet Allah'a değil, şeytanıdır. Onun yolunda yürüyorsun. O sana yaptırıyor bunu. Ama Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Ona abdi olmayı, Bana abdi olun. Sirat-i müstakim budur. Yoksa, yoksa yollan çıkmışsın. Sirat-i müstakimi kaybetmişsin. Allah'a değil, şeytana abdi olmuşsun kendi düşmanına, seni cehenneme sürüklemeye çalışan, evet, iblise, şeytana kul olmuşsun. Kulluk yapıyorsun, ona uyuyorsun. Evet, ne diyoruz? Bizim Rabbimiz Allah'tır. O Subhan'dır. Biz de onun aciz kulü, hatali, kusurlu, günahkar, günahkarlığını, eksikliğini, zayıflığını bilen kullarıyız. Kul olmayı beceremediği, beceremediğimizi bilen kullarıyız. Onun için boynumuz büküktür. Başımız secdededir. Başımız onun huzurunda, önümüzdedir. Ne gelirse gelsin onun rahmetindendir. Ondan ne gelirse gelsin onun rahmetidir. Onun ikramidir. Ondan gelen hayırdır. Ondan gelen evet, bizim için her ne olursa olsun o aşktan ve muhabbettendir. Bizi sevdiğinden dolayıdır. Bütün iyilikler, bütün güzellikler ondan, bütün kötülükler kendi nefsimizdendir. Onun için nefsimizden kaçıyoruz, Rabbimize koşuyoruz. Ben demekten kaçıyoruz, Allah diyoruz. Allah diyoruz. İnşallah hep beraber Allah diyeceğiz. Kendimizi Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görmeyeceğiz. Onunla beraber göreceğiz. Onunla göreceğiz. Bir de böyle dışarıdan kardeşlerimiz gelince. O bambaşka bir güzellik. Elbette ki Allah'ın bir muradi var. Allah kuluna seni seviyorum derken bunu bir de kullarının gönlünden üzerinden söyler söyler, söyletir. Kardeşlerimiz bize seni seviyorum derken de biz kardeşlerimize seni seviyorum derken de aslında bunu söyleyen Allah'tır. Çünkü o sevgi Allah için olunca ondan geliyor. Ondan. O bambaşka bir şey. Allah kuluna şeref veriyor aslında. O aşk o muhabbetle o şerefi veriyor. Sevdiren odur söylemiştim. Allah bir kulü seviyor, ötekini seviyor. Sonra ikisini birbirine sevdiriyor, gönüllerini birbirine bağlıyor. Sahabeye öyle buyurmuştu. Daha önce siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken Allah sizi oradan kurtardı. Kendinden ülfet verdi, iltifat verdi, muhabbet verdi. Siz bütün dünyayı verseydiniz bunu yapamazdınız, bunu Allah yaptı. İşte müminleri Allah böyle birbirine sevdirir ve bu sevgi ondandır. Bu katlıksız bir şeydir. Bu karşılıksız bir şeydir. Evet. Saf Allah için olan sevgidir. Mesela bazen kardeşlerimizi böyle uzun süre görmeyince, en çok da uzaktakiler için bunu yaşıyoruz tabi. İstesek de istemesek de özlüyoruz. Ama biliyorum o bizden değildir. Sevdiğini özlüyorsun, o muhabbetten kaynaklanıyor, o da senden değil, elinde değil. Ne yapıyorsun? Bırakıyorsun gönlünü, nerede inceyse orada kopsun diyorsun. Taşsın, ne olursa olsun. Allah mutlaka o aşk, o muhabbetle bir şey yapıyor. Üzerinden yapıyor bir şey hem ona yapıyor hem karşısındakine yapıyor. Hem sevene hem sevilene yapıyor o muameleyi. O zaman insan anlar ki o kendini kontrol etmiyor. Edemiyor, edemez. En sonunda pes ediyor, bırakıyor. Ne olursa olsun. Böyle ayrı bırakan da odur, sonra bir araya getiren de odur. Nasıl bir aşk alışverişi, nasıl bir aşk ticaretidir, o biliyor. Onları nasıl böyle o aşk, o muhabbetle birliyor? Nasıl bir diyor birin huzurunda nasıl birliyor, o biliyor. Zahiri olarak... Sadece insan o muhabbeti yaşar, o özlemi yaşar, o yakınlığı yaşar ama olan başka şeylerdir. Allah o muhabbetle başka şeyler yapıyor. Hamd olsun. Sevdirene hamd olsun, sevene hamd olsun. Hamd sadece ona mahsus, ona layıktır. Sadece onun hakkıdır. Allah hepinizden razı olsun.